Ey akıl selim sahipleri siz az çok demeyip daima temize helale yönelin. Haram yemekten, Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulasınız. Ey iman edenler, açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'an'ın indirilmesi esnasında onları sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamış, sizi onlardan muaf tutmuştur.